İslami teknoloji içinde üzerinde çok az dolayı belki erkek tarafından yaygın olarak kullanılmıyor ve bilinmiyor. Ama tamamen de bilinmiyor değil. Tamamen de kullanılmamış değil. Değişik dönemlerde kullanılmış. Ama başka ad ve ünvanlarla hep o maksat ifade edilmiş, o husus ifade edilmiş. Mesela hatibi denmiş, işte öyle bir adammış ruhtan bahsedilmek istermiş. Yani. Beklentisi, kendisini bir şeye adammış, Allah yolunda olan veya meşkûresi ise şayet, gayeyi hayalini ise onun arkasında onu takip eden insan, ona kilitlemiş, insan demiş. Mesela diğer gam demiş, başkaları için, başkalarının gamını çeken, başkalarının gamıyla oturup kalkan demiş. Mesela isteğini başkaların isteği haline getirmiş veya başkaların isteğini kendi isteği haline getirmiş diye kanun. Bütün bunlarla esasen bizim de bugün olmasını arzu ettiğimiz o yüce meşgul ev Ama bu dairede hizmet i imaniye ve kuraniye de adanmışlık çok önemli bir mülazadır. Küçümsemeyecek bir mülazadır. Bazılar bunu yapmış bundan hiç de söz etmemişler yani. Denebilir ki sahabiler tamamen kendilerini dine adamış kimselerdi. Büyük ölçüde tabi'in döneminde de yaşandı bu. Hatta maddi manevi füzat hislerini feda edecek kadar çok centrimence davranıyorlardı. Adammış insanlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlara butu da çok farklı oldu. Çünkü onlar çok önemli demin peşinde dedim. Çok önemli bir şeyin peşinde Allah da o o, işi evirdi, çevirdi bir yönüyle onların peşine saldı. Burada bir şey diyeyim. Bir insan kendi peşindeyse peşinde olacak şeyler bile onu bırakırlar. Maksadın aksıyla tokat yer. İnsan birilerinin ve bir şeylerin kendi peşinde olmasını azletlemesi lazım. Yani ben bilineyim, ben tanınayım, ben kabul edelim, benim düşüncelerime saygı duyulsun. Bazen sinsi de olabilir. Mütevazi gibi görünürse fakat hep böyle hissi, ihtiram avlama peşindedir. Acaba bu insanların duygularını, güce duygularını, hakka saygılarını nasıl istismar ederim, nasıl bana çeviririm, nasıl deyimde kullanırım gibi şeylerin peşindedir. İnsan bu tür şeylerin peşinde olmaması lazım Eğer olacaksa, onlar Allah tarafından İhlas Sallehinde ifade edildiği gibi sizler istemeseniz dahi Allah Celleci var mı? halkı sizin etrafınızda halaka halaka toplar. Yani halk halaka olur sizin etrafınızda. Fakat katiyen planlarınız, projeleriniz ona bağlanmaması lazım. Yine onun orada vurguladığı gibi, enbiya izamdan öyle zatlar gelmişlerdir ki bir tek ümmeti bile olmamıştır. Beni İsrail'e peygamberlikle serfilat çıkmış, vazife-i nübüvveti ve ifa etmiş. Buna rağmen bir adama malik olamamış. Allah bu insanı boş mu göndermiş aşağıdakiler? Efkarın yumuşatılması, zeminin hazırlanması, arkadan gelen insanların mesajlarını müsait bir ortamda ifade etmeleri, bunlar bir hazırlıktır, altyapıdır. Evvelkiler bu alt yapıyı hazırlamışlar, arkadan gelenler de kubbeye koyacakları son taşı koymuşlardır. Fakat işte böyle hiçbir şey yapmamış gibi, çok şey yapıp da hiçbir şey yapmamış gibi, yani bizzat semeresini görmemiş insanlar gibi çekip gitmeler vardır. Yani tevkih telekku olmuş, baba ölmüş gitmiş, anne de çocuğunu doğururken ölmüş. Ama bunlar hiçbir şey yapmadı diyemezsiniz. Belki yapılması gerekli olan şey yapmış. Yapılması gerekli olan önemli bir şey, bir şey olması için illa de onu ananın babanın bilmesi şart değildir. İsterdilsin, isterdilsin. O bir semeredir o semerin ne manaya geldiği de öbür alemde esas ortaya çıkacak, suhur edecektir. Allah orada istifade ettirecektir. Dolayısıyla ümmeti olmayan enbiyayizama da böyle bakmak istediler. Hiç ümmeti olmamış olabilir. Fakat hiçbir şey yapmamış denemez ona. Çok şey yapmış. Arkadan gelenlerin daha başarılı olmaları, o ortamı çok iyi değerlendirmeleri ve bir yönüyle başkası soğuma ekmiş, birileri timar etmiş, biçme işi de başkalarına kalmış gibi bir şey olur. Hatta bazen harman meselesinde bir başkası onun götürür. Sapın samanın birbirinden ayrılması bir başkasına nasip olur. Tohum atan onu hiç görmez, göremez. Az insana nasip olmuştur. İnsanlığın ishar tablosu gibi. Yolcubuz Zurb'a öyle anlaşılıyor Allah ona tohum attırıyor. Kendisini bile hayrete, dehşete, taaccübe sevk edebilecek de sevk edebileceği şekilde semere Sayin'i görüyor o. Fakat pek çok peygamber görmemiş, pek çok evliya görmemiş, pek çok kutfaya da görmemiş. Hatta denebilir ki yani Hz. Üstad görmüşse onu bir kısım düşeyimlerin başını çıkarması şeklinde görmüştür. Yani. Onu 50, 100, 200, 300 dostuyla taraftarlığıyla birkaç yüz insanda görmüş. Oysa ki o çok büyük şeyler hayal etmiş bunlar çok büyük olmuş böyle ümidin var ki semavat zemin asya baham olur teslim yedi beytar İslam'a diyen yani insanın vefat ederken o idealler o mefkuresi ümide demeyelim katiyen o gaye hayali yüzde biri bile gerçekleşmemiş olan. ümit var olmuş şu istikbal intilabatı içinde yüksek ve gür sada islamın sadası olacaktır mefkuresiyle oturup kalkan hep bu gaye hayale göre sayeni gayretini örgüleyen bir insan hayat boyu neredeyse 90 küsur yaşına, 90 yaşına gelmiş dayanmış ve gençinden itibaren yani 15 yaşından itibaren o mefkureye bir olmuş yani çok elkel 40. hoca bir şey dedi kalkmış 10-12 yaşındayken annesinin elini öpmüş, heybesini omuzuna almış gitmiş sonra şöyledir hala gidiyor hala evet, gidiyor o insan Şimdi çok erken dönemde bir şeye başlamış. Fakat giderken bellidir ne kadar insan olduğu. Ben o Hazret'in vefat ettiği dönemde Türkiye'de evlerin sayısının destane yani destane sayısı beş tane olduğu kanaatinde değil. Düşünün. Fakat o zat çok ümit var. Yiğit mani el diyor böyle yaşıyor. Şimdi demek ki bu zat yani o kim zürra meselesini tam görmemiş. Cenab-ı kendisine lütf o şeylerin semeresine şahit olmamış. Bir de öyle takdir hisleriyle dolamamış ama bir yönüyle sebebe bakmış. O türlü sebeplerin tevhid ettiği şeylere bakmış hep. Sebebi görmüş. Sonra kuzalite müladasıyla bu sebep şu neticeyi doğurur demiş. Bundan şu sonuç çıkar demiş. Bunlara göre sosyolojiye vakıf bir sosyolog olarak o meseleleri çok iyi değerlendirmiş. İlhamla müeyyet bir ruh olarak Allah'tan aldığı ilhamla o meseleyi çok iyi değerlendirmiş. Ve gürül gülül hep böyle ümit çoluklanmış. Ve içimize infilası almış. Ama bana göre o hayalinde göreceği şeyleri görmüş. Bu ona mahsus bir şey yani. Biz onun gördüğü o şeyleri görsek onun duyduğu, onun hissettiği onun olacağına inandığı o meseleler inanmamız çok zor ona mahsus bir şey bu. O azda çoğu görme, o bir yönüyle lokal olan şeyde bütün dünyada olabilecek şeylere müşahede etme, ona mahsus bir şey. Demek ki o da görmemiş yani. Tohum ekmiş, gitmiş. Sen tohumu saç, git, arkadan gelsin, bir tanesi hasat etsin onu. Karışma. Mütvar olarak gitmiş. Bunun gibi, şimdi, bu adanmışlık, bu çok önemlidir. Bizim daire içinde de Şimdilerde sosyologlar, psikososyologlar meseleye bakışlarında hep ona vurguda bulunuyorlar. En önemli dinamik adamışlık o. Yani bu iş benim gayeyi hayalimdir. Bunun dışında ben ne ile münasebetim olursa olsun, bir dükkanla münasebetim olabilir, bir evle münasebetim olabilir. Hatta herkesin tabii ihtiyacı olan, belki bir manada zaruri ihtiyacı olan, Aile gibi çocuk çocuk gibi şeyler, bunlarla münasebetim olabilir de. Fakat bütün bunlar esasen benim vazifeyi Asya dediğim o gaye hayalimi gerçekleştirme mevzumda kendimi bulmam için yan aksesuardır vardır bunlar. Destekleyici faktörlerdir. Ben dağılmamam için bunlar yan umdelerdir, yan esaslardır. Benim bunlara hizmetim adına ihtiyacım var. Hizmetimi paylaşacağım birinin hizmetimden dolayı ihtiyacım var. Hizmetinden dolayı onun da bana ihtiyacı var. O çocukların olması lazım. O çocukların bu mülahazada insana ihtiyacı var. Bizim de bizim ortaya koyduğumuz şeyleri götürebilecek, o mirası omuzlayabilecek, tevarif edebilecek, tam temsil edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Böyle bir ihtiyaca var. Ama görüyorsunuz ki burada, Merkezi, nakışı teşkil eden şey kayayı hayal etmesin. Bu adammış insan ruhudur. Neden böyle bir açılım yaptım burada? Çünkü yanlış anlaşılabilir. Sen kendini bu işe adamışsan başka bir kısım zahitler gibi yemeği de, içmeği de, hayat içtimai içinde bulunmayı da hatta aile hayatını da, iş hayatını da tamamen terk et. bile değil. Esas merkezi, nakışı çok iyi belirlemek lazım. Ondan sonra örgüleyeceğin her şeyi ona münasebet içinde örgülemen lazım. Adammış insan tamamen bir manada davaya konsantre olmuştur. İm'anı nazarla başlar bu. Nazarını tek bir noktaya tersif edersen hep oraya bakarsın. Sağda solda neye bakıyorsan yine ondan dolayı oraya bakarsın. Bu müminin genel halidir. Tevhid mülahazatının gereğidir zaten. Mümin tevhid mülazası varlığa bakar. Allah'a bakar, kainatı öyle bakar. Allah'a bakar, insanlara öyle bakar. Allah'a bakar, ayrı yapısına öyle bakar. Allah'a bakar, hizmet öyle bakar. Böyle bir tevhid mülazasına bağladığınızda dağınıklığa düşmezsiniz. Bu açıdan imanın nazar çok önemlidir yani. Tamamen bu meseleye düğümlenme, kilitlenme gibi bir şey. Kilitlenme tabiri de şimdilerde bir hedefe kilitlenme falan diyorlar. Daha ciyade roketlerin uçaklara kilitlenmesi ve gidip bir yerde mutlaka yakalayıp onu vurması gibi hedefe kilitlenme. Mecaz olarak da başka şeylerde de kullanıyoruz işte. Bir davayla, bir düşünceyle bütünleşme, oturma, kalkma, hep ondan bahsetme. Hz. Mevlana'dan intikal eden genel mülazalarımız içinde arkadaş sohbeti canan diyoruz. Ortaya atanar herullahımız veda olsun demiş bunu. Ve mesleğimize, meşrebimize çok uygun buluyoruz. Hep tekrar ediyoruz bunu. Sohbeti canan diyoruz. Bunlara hep işte konsantre olma diyoruz yani. Tamamen kendini o işe atıyoruz. Ne olur böyle olunca? Eğer bir şeyde derinleşme istiyorsanız böyle bir konsantrasyona, böyle bir kilitlenmeye, böyle bir adamışlığa ihtiyaç var. Eğer o meselenin enini uzununu çok iyi kavramak istiyorsanız hep o mülazayla oturup katmaya ihtiyacınız var konsantre olamazsanız bir şey, imanı nazar etmezseniz, benim işim bu, hedefim bu, gayem bu demezseniz şahit, oturup kalkarken onu yapamazsınız. Bazen misal arz ediyorum size. Benim gayeyi hayalle, mefkureyle alakam ne kadardır? Sizden, sizin donunuzda herhangi bir insan seviyesinde olmasını Rabbimden niyaz edersin. Ama o meseleyi dert edinince, siz de şahit oluyorsunuz çoğuna. Ben abdeste girerken onu düşünüyorum, çıkarken onu düşünüyorum yatıyorum uyuyamadığımdan dolayı kalkıp odanın için deli gibi dolaşıyor onu düşünüyorum. Aklıma bir çözüm geliyor o esnada. Çünkü artık ondan oturup kalkıyorsun. O meselenin delisi olmuşsun. Oturur kalkan hep onu düşünürsünüz. Ne kadar küçük olursak olalım, ne kadar sıradan olursak olalım o tavrımız, o davranışımız bizim sıradanlık kalıbını açtığı için o size aşkınlık kazandırır. Dolayısıyla aşkın problemlerin altından bile kalkabilirsiniz. Allah'ın ismiyle inayetiyle. İmanın azar. Bu adammışları Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı Cenab-ı Hakk gücümüze güç katar. Şu değişik parapsikolojik yollarla le dünyası eşyaya, eşyanın batınına iştirakinin yaptığı gibi nüfuzun yollarından birisi de esasen yine imanın azardır. O yoganın büyüsü de esas oradadır yani. O meditasyonun büyüsü de oradadır. İpnoz'un bir yönüyle belki temel esprisi de orada. Denebilir ki yine onların ifadesiyle arz edeyim. Ruha kendi gücünü kazandırma. İnsanın gücünden çok fazladır. Ruha kendi gücünü kazandırmanın temelinde de yine o imanı nazar, o konsantrasyon, kendini o işe tamamen bağlama. O işin dışında her şey talih sayma meselesi vardır. Aklıma geldiği için Nazide, Zannediyorum senin rahminin hikayelerinde gördüm. Siz arz etmişimdir bunu. Çocukken diyor, bizim evde, belki yalı diyor, unutmuşum. Yangın oldu diyor. Herkes kaçtı diyor bir de bize. annem, babam, dedem, nenem. Ben de diyor, evde çok ihtimam gösterdikleri, üzerine titredikleri bir sandık var. Onda kıymetli bir şeyler var herhalde. Hemen onu diyor, 5-10 on yaşındayım. Kaptığım gibi merdivenlerden aşağı indirdim, dışarıya koydum ben onu. Sonra diyor, yangın, sen yürüldü neyse, bir şeyler oldu. Onlar sandığın telaşına düştüler. Bir de baksalar sandık orada. Bunu kim dedi? Ben dedim güldüler diyor. Hazreti Ali'nin hayberin kapısını koparması gibi, Hüseyin Rahmi gibi üç tane dört tane adam usul sandığı kaldıramaz. Merhum diyor ki tehlike anında keçi fil olur. Mülazası işte bu diyor. Mucizatta Üstad Hazretleri Hazreti Ali'nin hayberin kapısını koparmasını anlatıyor. Hatta diyor ki bir rivayette kalkan olarak kullandı. Sonra otuz adam geliyor herbisi bir kenarından tutuyor. Kapıyı kaldıramıyorlar. Belki Hazreti Ali kendisi de kaldıramıyor o kapıyı. Demek ki bir şey kendini verme. Gönlünü ortaya koyma. O ayrıca ruha kendi gücünü kazandırıyor. Yani insan belki o haliyle istese şu binayı bile omuzlayabilir. Yani şuradan Allah korusun bir şey geldi. Bu binayı önüne katıp götürecek. Omuzunuzu verseniz o ruhla. Allah'ın izniyle tutabilirsiniz onu. İnanın bana. i̇man nazarın, konsantrasyonu insana sevk de güç kazandırdın inanın. Onlar ruha kendi gücünü kazandırma diyorlar. Bu bir manada doğru olabilir. Onların mülazası. Fakat demek ki Allah Celle Celaluhu o esnada hakikaten beden değil de artık insanın adelleri de kasları değil de herhalde işte o işin altına bir sütun gibi ruh giriyor. Bu açıdan o adanmışlıkta bir de meselenin bu yana var. Bütün bunlar insanın kendisine bir şeye, bütün benliğiyle vermesine bağlıdır. Siz kendinizi o şeye verince, o ister ruhta mündemiç ve muntavi bulunan güçten kaynaklanır, isterse ruh bir nefhe ilahidir. Onun gücünün sınırları da belli değildir. Duymasının ihsaslığının sınırları da belli değildir. İhtisaslığının sınırları da belli değildir. Aslında çünkü bir nefhe ilahidir. Bazıları hala Allah'la irtibatından bahsederler yani. O Allah'tan kopmuş gelmiş değil. Belki bir bakıştır, belki bir teveccühtür, belki bir nazardır. Dolayısıyla ondandır. O zaman gücünün, kuvvetinin, duyuşunun, sezişinin, anlayışının, çözüşünün, e, sınırlarını bilmediğimiz bir şey şayet konsantrasyonla, adanmışlıkla bütün bunlara ulaşabilecekse, Darlıktan bedene bağlı olma darlığından kurtulacaksa da şayet kendi hususi dünyasındaki genişliğe ulaşabilecekse şayet bence o kaçırılmamalı. İsterseniz işte buna bağlayabilirsiniz. Sabi yer mukta ayağına bir kılıç terbesi geliyor kopuyor farkına varmıyor akşama kadar savaşıyor akşam iş bitiyor savaş bitiyor attan ineceğiz ama o ayağıyla inmek istiyor üzengeye dayanmak istiyor gün diye aşağı düşüyor kim bilir günün hangi saatinde ayağı kesilmiş farkına varamamış. Bu İslam siyerinde tarihinde değişik yerlerde geçen bir vakka torunu Ömer bin Abdülaziz'in yanına geldiğinde ben diyor yer mukta ayağı işte kesildiği halde hissetmeyen, duymayan o insanın torunuyum diyor. O Hazreti Ömer bin Abdülaziz ona iltifat ediyor. Aslında o savaşlarda olan şeyler de budur yani. Çanakkale'de de emsalini görebilirsiniz bunların. Bu Akif o Çanakkale şehrinde açık söyler düğüne seyrana gidiyor gibi şey, arusa gidiyor gibi sadece bir endişeleri var. Önde giden dönüyor saat kösteğini çıkarıyor kuşağını çıkarıyor, cüzdanı çıkarıyor arkadaş diyor ben dönmezsem sen bunları falan yerde falana verirsin. Böyle gidiyor oraya düğüne gidiyor gibi gidiyor adam böyle olmasa zaten o kimi Hindu, kimi yamyam kimi bilmem ne bela onlar karşısında savaşmak mümkün olmaz evet her yerde bunu görmek mümkündür e bugün o türlü bir mücadele yok, mücadele yok. Bugünkü mücadele ve mücadele yine onun ortaya koyduğu ifadeyle azireyim medenilere, gadebe, kina ilerler. Maddi kılıç, kılına girmiştir. Kur'an'ın elmas üsturlarında söz artık, söz, söz sahibinde siz Allah'a musahhar olun, Allah her şey size musahhar kılsın. Siz kendi peşinizde dolaşmadan vazgeçin. Allah her şeyi sizin peşinizde dolaşmaya bağlasın. Siz size bağlı yaşarsanız her şey sizden kopar gider. Siz ona bağlı yaşarsanız o her şeyi size bağlar ve öyledir. Konsantrasyon, iman, nazar, kendini verme. O işle bütünleşme, atılma. Eskiler vakıf derlerdi. Kendinin değil artık o. O mili olmuş. Milletin kullanacağı biz en sürman haline gelmiş. Altın herkes nasıl bir ses çıkaracaksa ondan ses çıkar. İş mızra vuracağı kalmış. Vur mızra onun tellerine kendini amelleri duyuyor. Allah'ın meri hakka hakkan hakkın var istiba haberin halbı istilaba istilaba. Ve gelme min ibadet el muhasin el muhasin el taqin el arayin el zaydin el karabina el rawtina el merdin el safina el hibina el muhkufi. وأفيت علينا من عوارف المعارف وأعيدنا بروح من عندك وعلمنا من عندك علماً نافعاً ويكيناً ثابتاً وإخلاصاً أتم آمين صلوات